Buğday ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday ekolojik yaşamı destekleme derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugünkü programa ve konuğumuza dönmeden önce bu bölümün destekçisi Pınar Altan'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. Evet geçtiğimiz programlarda da duyurduğumuz gibi ekolojik pazarlar projemizin ilk meyvesi olan Şişli %100 ekolojik pazarının 10. yılını kutluyoruz. Mayıs ayına yaydığımız bir etkinlik programı vardı. 7 Mayıs'ta Gerçek Temizlik Atölyesi ile başladık. 14 Mayıs'ta Eko Kitapla devam ettik. 21 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde de iki çok güzel etkinlik olacak. Bunları konuşacağız programın ilk yarısında. Programın ikinci yarısında ise bu sefer bir üreticimize kulak vereceğiz. Pazarı onun ağzından dinleyeceğiz. Neler kattı hem kendisine hem de Türkiye'de organik tarım sektörüne. Bunlardan bahsedeceğiz ama ilk bölümümüzde Buğday Derneği'nden bir konuğumuz var. Lalehan Uysal bizlerle. Lalehan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Bora. Teşekkür ederiz. Ee, daha önce Batur'la da konuştuk. Ee, biz de programda elimizden geldiğince %100 ekolojik pazarı anlatmaya gayret ettik ama e, bu süre içinde benim fark ettiğim bir şey oldu. Herkesin farklı bir hikayesi var pazarla ilgili. Ee, Pazar herke herkesi başka yerlerden etkilemiş gerçekten. Dolayısıyla programla alakalı detaylara geçmeden önce bir de senden dinleyebilir miyiz pazarın 10 yılının hikayesini? Ben 10 de yıl değil pazar. Bende de daha uzun. <gülüyor> Olabilir, e, tabii 10 yıl. Herkes için 10 yıl. Benim için 10 yıl değil. Özellikle e, erken kaybettiğimiz sevgili arkadaşım. Viktor'la benim için ve birkaç kişi için daha belki 12, belki 13 yıl. Çünkü biz e, Tatuta projesiyle pazara ulaştık. Tarım turizm takası dediğimiz uzatmış hali, kısalmış hali Tatuta projesi için... Çiftlik çiftlik köy köy kahve kahve gezerken çiftçilerimizi ekolojik tarım yapmaları için bir nevi sohbet ve ikna konuşmaları sırasında bir köy kahvesinin masasında kuruldu pazar 12 yıl önce. Tohumu orada düştü diyebiliriz. Evet yani. bir köy kahvesinin masasında bizim bu ekolojik tarım eğitimlerimiz veya ikna çalışmalarımız sırasında yaşlı bir Amcamız Viktor'a dönüp dedi ki... ...Viktor oğlum peki biz ekolojik tarım, organik tarım yapacağız. Biz bunları nerede satacağız dedi. Bu sorunun karşılığında Viktor'un hemen e, yüzünde... ...tabii ki e, biraz önce senin dediğin gibi tohumlar, ışıklar... <gülüyor> <gülüyor> ...bir projeler dolaştı ben anladım. Sonra e, belki diyeyim 2-3 ay sonra... Benim ee, evimde ev ofiste yapıyorduk buğday dergisini. O zaman dernek bildik. Benim evimdeki çalışma masamızda kuruldu ikinci pazar. Sizin şu anda gittiğiniz pazar on yıl önce kuruldu. Gerçeği. Yani böyle uzun bir süreci var. O yüzden benim için 12-13 yıl. 10 yılda kısıtlamak tabii ki mümkün değil. Evet, Biz onuncu evet, yıl olarak duyuyoruz ama... Değil. Bahsettiğimiz hikayeyi Batur'la Batur ilk konuştuğumuzda da anlatmıştık. Pazarın kuruluş aşamasında aslında üreticilerin pazara ulaşmasını yani ürünlerini türeticiler olarak adlandırmak istediğimiz kişilerle buluşturması esas amaçlardan biriydi. Yıllar içinde de baktığımızda hem pazara gelen üretici sayısı hem pazardaki tezgah sayısı bu projenin de adım adım bu amaca gerçekten hizmet ettiğini gösteriyor aslında bize. Evet çok sevindirici. O yüzden e, tabii ki bir yıl sonra da etkileyiciydi. Üç yıl sonra da, beş yıl sonra da. Ama sanıyorum bu e, yuvarlak rakamlıları çok seviyoruz. 10, 20, 30 filan. Bilmiyorum. Bu 10 yıl biraz heyecan verici oldu. Bir yandan da vesile heyecan. oluyor yani kutlama konusunda. Evet. Böyle hatırlatıyor belki de. Evet, evet. belki kutlama e, kutlamaların tam zamanı. İçimizde bir şeylerin... Karardığı günlerde kutlama yapmak belki de böyle ulvi çok e, e, emeklerin e, güzel e, nesillere doğru aktığı. Çünkü ben görüyorum artık e, karında beslenen bebekler büyümüşler yürüyorlar. İkinci bebekler gelmek evet. üzere bir nesil geldi bizim pazarla birlikte. Belki bu hoş e, gerçekten kutlamaya değer e, yanı olan e, pazarımızı bu bir sıfır yan yana on bir şey gibi geldi bize biraz e, abarttık dört haftada kutluyoruz <gülüyor> doğru pazarla ilgili evet pazardaki nesillerle ilgili de bir program yapabiliriz belki de bu da bana güzel tabii, bir konu oldu burada. pazarda büyüyenler sefer, e, evet olarak... konu verdim yani benim için çok önemli gerçekten orada bir kuşak geçip gidiyor önümüzden iki kuşağı ben gördüm Zaten gittiğimizde de ben de her hafta orada bulunmaya çalışıyorum. Hani sadece bir pazardan ziyade gerçekten bir buluşma noktası haline de gelmiş Bizim vaziyette. Bütün bir agora. Yani antik Yunan'dan gelme bir agora deyimiyle tarif edebiliriz. Gerçekten orada hiç kimse alışveriş edip ben gideyim evime hemen yemek yapayım demiyor. Biraz daha oyalanayım. Ne kadar o geç gidersem o kadar iyi. Bütün gününü Ay, geçirenler var gerçekten. Tabii tabii. Bayağı bir sosyal mekan ve Pazar e, kelimesinin içini dolduran bir yer e, gurur verici birçok şey var bizim için. E, sanıyorum biz de buna gerçekten e, inandık güvendik sonuna kadar e, direndik birçok zorluğumuz oldu. Galiba 28 Mayıs'ta e, karşılıklı hepimiz için sürpriz olan bir günde. Bunu kutlayacağız. Ben de gerçekten merak ediyorum. Ee, dediğim gibi programın başında da bütün Mayıs ayına yaymıştık. 7 Mayıs'ta gerçek temizlik etkinlikleri daha önceki programlarımızdan birinde de Mercan konuk olmuştu. Ee, tüm buğday dostlarıyla birlikte bir atölye gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta sonu ise bir eko kitap şenliği vardı. Ekolojik yayın, ekolojik kitaplarla yayın evleri okuyucularla buluştu pazarda. Şimdi 21 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta da iki program daha var. 21 Mayıs Cumartesi'ni çocuklara ayırdık bu sefer. Şişli %100 ekolojik pazarda çocuklar için oyun atölyeleri olacak ve biz de buradan tüm çocukları davet edelim. Neler var diye bir bakacak olursak programa Gel Oyna Çocuk Atölyesi, Davulumdan Masallar ve Ödüllü Hazine Avı gibi bir sürü oyun var. Tüm gün boyunca sürecek diğer atölyeler ve ahşap oyuncaklarla ilgili bazı alanlar da bulacak Şişli'deki %100 ekolojik pazar alanımızda. 21 Mayıs Cumartesi'nin planı bu. Ama dediğin gibi esas herkesin beklediği herhalde 28 Mayıs programı. Benim için de sürpriz deyip kaçayım ben. <gülüyor> evet, evet, evet. Çünkü şöyle gerçekten arkadaşlarımız her zaman 10 yıl, 12 yıl bütün buğdayın dernek olduğu dönemden, dergi olduğu dönemden hep yanımızda yaran arkadaşlarımızın katkısıyla bazılarının da zaman, tarihi bir şekilde iş e, trafiklerinden ayarlayamadıkları için yanımızda olamadığı ve üzüldüğü bir program. E, olabilenlerle e, çok gerçekten böyle benim için e, heyecan verici. Hatta bana da bir iki tanelerini söylemedikleri şeyler planlıyor arkadaşlar. Hepimiz de e, Bazılarını yayınladık. Sosyal medyada takip edebilirler. E, en başta söylemek istediğim, Herkesi açık, ücretsiz bir etkinlik 28 Mayıs. Ve diğer etkinliklerimizden en önemli farkı pazar alanında olmayacağı. Hı hı. Pazarda herkesin alışverişini yapıp yine sohbetlerini yaptığı ama günün belirli bir saatinde özellikle 1 ve 7 arası düşündük. Yani 13 ve 19 arası düşündük. Çok kısa bir mesafede eski Bira fabrikasında Bomonti Adah olarak Yerleşen komşularımızın bahçesinde yapacağız. Hı hı. Bu bahçede aynı zamanda Babilon var. Babilon bütün olanaklarıyla bize bahçede konserler yapma olanağı sağlıyor. Beaumonti ada imkanlarını her koşulda yardım ve karşılıksız vermeye çabalıyor. Bir kapalı alan var. Orada alt diye bir sergi salonu. Orada on yıllık işte. Tohum üzerine, pazar üzerine, deneklemelerimiz üzerine, Victor'un da e, görüntüsünde olabileceği videolar var. E, gün içinde devamlı dönecek videolar. Hı hı. Yani e, konserin e, gürültüsünden, çocuk seslerinden kaçıp video seyredebilirler. E, Eko Kitap çok ilgi gördüğü için e, pazardaki Eko kitabın bir e, benzeri, küçük bir bölümü yine orada yer alacak. E, tohum e, atölyesi düşünüyoruz ama bunlar hep bildiğimiz ve e, gerçekten sevilen e, atölyeler ve e, çabalarla oluşuyor. Çok ilgilileri var ama benim esas altını çizmek istediğim e, açık havada e, birden yediye kadar saatlerini henüz e, birbirine eklediğimiz için bizim dahi belirlemek istemediğimiz e, süre gelen birbirinin içine geçen konserlerimiz var. Hı hı. Saat olarak baktığımızda aslında böyle alışverişin bitip yavaş yavaş evet, e, öğle sıcağından evet, öyle sıcağından sonra oraya şey doğru geçebileceğimiz ki. bir saatte tam belli olmasa da zaten orada doğal bir akış olacaktır pazarda. Evet, doğal akışın içerisinde aslında e, pazarcılarımızın, üreticilerimizin, türeticilerimizin hepsinin de gelebilmesi için bir şey var yani geniş bir zaman dilimi var. Herkes mutlaka bir müziğe denk gelecek, herkes bir konsere denk gelecek. Biraz yediye kadar uzattık, pazarın bitiminden sonra da çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, üreticilerimiz gelsin diye. Peki kimlerin orada bizlerle birlikte olacağı, konserlerin içinde kimlerin olacağı tamamen sürpriz mi yoksa bazı isimleri söyleyebilir miyiz? Hayır, hayır söylüyorum. Bir kere sosyal medyadan takip edilmesini önemli rica ediyorum çünkü her e, ayrıntısını burada veremeyeceğim. Değerli arkadaşlarımız olacak bizim e, e, o gün. E, birisini zaten e, çok değerli arkadaşımız bizim Tugay Başar. etnomüzikoloji eğitimi almış e, Tugay'ın e, ilerleyen zamanlarda Kekeçay diye kurduğu bir e, grupla e, bizimle olmasını e, arzu ettik. Kırmadı bizi. E, ben bu Kekeçay'ı açarsam... Hı hı. Kendin kendini çal. kekeça, Yani Tugay bizi e, bir enstrüman olarak bedenimizle buluşturacak. interaktif bir e, bir sahne bu. Sanıyorum e, onunla başlarsak... E, ...bir müzik aleti olarak bedenimizle orada olursak... Açılabiliriz hem de. E, günü, günün sonunu da e, neşe içinde götürürüz diye planladık. E, Tugay'ın e, teke çağ beden terkisyonu topluluğunda e, ona kekeçe grubu yani terkisyon topluluğu e, Gökçe Gürçay ve Ayçi Akarsı Gürçay e, Timuçin Gürer e, olacak yanında topluluk olarak hı hı. ama onlar hazırlanıyor bir şeyler bence biz de hazır hazırlanıyoruz biraz <gülüyor> tedirginim <gülüyor> e, tabi böyle başlıyoruz sonra arkadan Bizim Ebru Ayarcı Buğday Derneği'nin bir Buğday çalışanımızdır eskiden. Şu anda çocuklarla eğitim yapıyor ve o kaytemiz atölyesinden, ritimden ritim atölyesinden yetişmiştir. Buğdayda çalışırken de hep kalbi ritim ritim diye atardı ritmini. 2002 yılında bir algoritmo perküsyon grubu kurdu Ebru. Her zaman Tugay ve Ebru bizi bırakmayan dostlarımız. Ebru da bizim için işte tam burada galiba benim de sürprizle karşılaşacağım düşündüğüm bir performansı var. Sadece şöyle bir şey verebilirim. Sanırım sayısız çocuk var. Hmm. Ve sayısız çocuk sesi. İlk ikisinden <gülüyor> e, de enerjinin bu... yüksek olacağını söyleyebiliriz evet, evet, gerçekten. Biraz şöyle söyleyeyim. Bahçe e, güzel, e, trafikten uzak çocuklarla gelinmesini arzu ediyoruz. Evru gerçekten çok iyi hazırlanıyor. E, ben bile dinlemedim diyeyim, o kadar e, özenli ve gizli. Ama bu kadar keyifli, çok çok çocuk sesi. Senden dinlerken ben de fark ediyorum. Yani hep aslında zaten pazara değen, buğdaya değen insanlarla birlikte gerçekten evet, bir aile evet, olarak yapacağımız evet. bir etkinlik. Yani e, burada adlarını saymakla bitiremem. Katılamayanlar var bu ara. Çok üzüldüler. Tarih uymadı. Bir, bir şekilde gelemediler ve e, bu gelenlerle bile çok zenginiz. E, gelemeyen arkadaşlarımıza, sınatçı arkadaşlarımıza, müzisyenlere buradan katılamasalar da çok teşekkür ediyorum. Başka kutlamalar. 11'e 12'ye diyelim devam. <gülüyor> e, Onun dışında e, başka isimlerden bahsedebilir miyiz? Evet, tabii ki bizim bir e, şelale. Şeynan Sam. E, arkadaşımız var. Yani pazarın kurulduğu günden beri yanımızda. Her zaman destekçi, gönüllü Buğday Derneği üyesi yani ne yapmamız gerekiyorsa telefon açıp ben ne yapabilirim diye soran, yani arayıp da bir şey yapar mısın Şehnaz demediğimiz bir arkadaşımız var. Şehnaz gerçekten organik beslenen, ekolojik biçime çok ciddi emek veren bunu hayatına geçiren bir arkadaşımız. Kendisi 13 yaşında davul çalmayla başlamış. Çok enteresan bir müzik serüveni var. 7, 8, kaç yıl olduğunu bilmiyorum. Farklı dillerde şarkı söylet sahne alıyor. Ama bizim için özel bir yanı var. Hem bizim buğday destekçilerimizin olmasının ötesinde. Ben ve Jingle House'un sahibi Ömer Ahumbay ve Şehnaz pazarımızın jingle'ını birlikte yaptık ama tek bir koşula yapabildiler. Eee jingle'ı benim stüdyodan defedilmemle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sesmin bir türlü bu çocuksu halini temizleyemediler. Şeynaz'ın eseridir pazarımızın jingle'ı 10 yıl önce kaydettik. <gülüyor> e, yani manevi maddi bizim için çok değerli bir arkadaşımız e, Şeynaz. Dolayısıyla ona Ali Ali Tolga e, kendisi aranjör, besteci, e, e, klavyede Piyano çalıyor 5 yaşından beri. O eşlik edecek. Ali Tolga'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yeni yeni insanlar kazanıyoruz. Şeynaz'ın bizim hayatımıza dost çevremize kattığı birisi Ali Tolga. O da Şeynaz'ı eşlik edecek. Ama şöyle bir şeyi söylemek istiyorum. Bu da bir itiraf. Sanki herkes birbirinin yanında böyle birbirine karışarak çıkacak gibi geliyor. Sanki, sanki <gülüyor> sonunda, öyle bir hissettim şimdi. Evet, sonunda tek konserle bitirebiliriz. Evet tek sanki öyle konser. bir şey oldu değil mi? Herkes birbirine evet. çok uyumlu. Bu arada söyleyeyim Şenaz'ın bir de pembe domates tohumu savunuculuğu vardır ki o kadar abarmıştır ki bu savunuculuk pembe domates adında bir şarkısı var. <gülüyor> Tohum, evet, e, tohum e, projelerimizde de kendilerinden e, gerçekten destek bulmuştuk. Evet, Ve... Şehnaz gerçekten başka. Bizim Hı -hı. için çok değerli. Ebru, Şehnaz, Tugay. Yani bu isimlerle e, hep arkamızdalar. Çok teşekkür ediyorum buradan bütün Buğday Derneği adına. Hı -hı. Ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E, eminim orada o buğdaydan, yani buğdayın içinde olmanın Ruhunu sahnede gösterecekler. O yüzden bu ücretsiz etkinliğe bütün Buday dostlarını davet ediyoruz. Evet, ee, bir son isim daha var galiba. Onu da atlamıyorum. Söylemem, söylemem. Onu da çok, sürpriz çok. olarak bırakalım. <gülüyor> hayır, hayır. Ee, i̇şte hep en sonda, en sonda söyleyeceğimiz ee, sevgili Akal Diyanosusu, Muammer Ketençoğlu ve Balkan Yolculuğu Topluluğu. ...sahne alacak kutlamamızda. Gerçekten bu bizim hareketli için bir gün olacak bir ilk. Yani bu bizim için bir ilk. Her zaman e, destekçimiz oldu, her zaman yanımızda oldu ama... ...hiçbir zaman e, tarihler denk gelmediği için bir kutlamamızda yer almadı. İlk kez Muammer Ketençoğlu e, bizle birlikte olacak. Ve Balkan coğrafyasının her köşesinden, ezgilerden, pek çok dilde şarkıdan... ...özel bir repartuara paylaşacaklar bizimle. Ve e, hem köy müziği hem şehir şarkıları hem düğün müziği geleneksel e, ritimlerden örnekler dinleyeceğiz. Balkan yolculuğu topluluğunda tabi sadece muammerketen çoğul akordiyonu ve ile yer almayacak. Nefeslerde sakıp <gülüyor> songeler var. E, vurmalı çalgılarda Alp Kaya var. İki solistimiz var Şule Kocaman Saraç ve Sevda Koçak Üzümtaş. Yani ben diyorum ki 28'ini iple çekelim. Tekrar hatırlatalım bu etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu. E, saat detayları dediğimiz gibi böyle alışverişin bitip yavaş yavaş öğleden sonra e, Bomonti adayı geçtiğimiz saatlerde başlayacak ve akşam 6-7'ye kadar e, sürecek bir etkinlik var. E, sen de bu kutlamaların e, oluşturulması aşamasında da e, pazarın 12-13 hatta daha uzun süreki yıllarında olduğu gibi çok emek verdin. Bunlar için biz de bir kez buradan teşekkür ederim e, sana Lalehan ben ayrıca bu programı olan katkıları geldiğiniz ve bize inandığınız, güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum Bora. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Programın ikinci yarısında ise bu sefer bir üreticimize kulak vereceğiz. Biz iki programdır. E, buğdayın gözünden anlatmaya çabaladık. Yüzde yüz ekolojik pazarlarımızın 10 yılını etkinliklerimizi duyurmak istedik ama bir kez de e, bir üreticimizle konuşalım ve e, pazar e, onların hayatında neler e, nasıl bir yere sahip bunu konuşalım istiyoruz. E, Sayın Ahmet Okan bizlerle birlikte Ahmet Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bu arada teşekkür ederim. Sizin için. Sizin adınızı daha önceden e, buralarda destekçi olarak anons etmiştik. Bugün de konuğumuz <gülüyor> olarak bizleri kırmadınız. Tekrar bu sefer de konuk olarak bizlere geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz hem bugüne kadar olan katkılarınız hem de bugün konuk olduğunuz için. Önce sizi kısaca tanıyarak başlayabilir miyiz? Hangi bölgede evet. ne üretimi yapıyorsunuz? Evet Bora Bey teşekkür ederim. Ben Ahmet Okan. Hatay'ın Arsuz ilçesinde e, limon başta olmak üzere... E, organik şartlarda narenciye turunçgil üretimi yapıyorum kendi bölgemizin iklimine uygun ürünleri bu şartlarda üretmek üretmeye çalışıyoruz yani kısaca bu şekilde yani çevre bilincine duyarlı üretim yapmaya sosyal dokunun bu konuda hassas olarak Sürdürülebilmesi için çabalarımız bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık kaç yıldır organik üretimin içerisindesiniz? Benim 11 senedir organik üretim var. Yani sertifikalı organik üretim 11 yılını bitirdi. 11 yıldır neredeyse pazarında bu kutladığımız yaşlarıyla evet. yakın diyebiliriz. Evet, pazar pazardan daha eskiyim sayıda Doğru. Zaten de. Doğru. Peki buğday derneği ve ekolojik pazarlarla tanışma hikayenizi kısaca dinleyebilir miyiz sizden? Evet ben de tam onu söyleyecektim. Yani konuya sizden önce bir e, giriş yapmak Hı -hı. E, istemiştim. Yani e, ekoloji konusuna ilgim çok eski olduğu için, epey eskiye dayandığı için e, bu zaman içerisinde e, buğday derneğini hep ilgiyle takip ettiğini e, Hı -hı. belirteyim. Ee, uzun yıllar e, e, sertifikalı üretimde yaptığım için burada e, ekolojik pazarlarla çalışını Buğday Derneği'nin öncülüğünde bununla haberim oldu. Haberim olduğu için başka meşguliyetlerim, mesafe farkları, başka e, bir, bir de endüstriyel e, sektör yani endüstri sektöründe bir başka uğraşımda olduğu için bu ailenin geleneği olduğu için doğrudan pazarlara katılamadım. İlk hmm. yıllarda e, ürünlerim e, Feriköy ekolojik pazarında eee Orada standı olan dostlar varsa onlara temsilcilik vererek yer buldu. Bu şekilde başladım. Derneğin pazar sorumlularıyla Batur Bey ile biraz tanıştım. Zaman zaman bana sorular sordular, telefonla ulaştılar. İşte filanca kişiye ürün veriyor musun, ne kadar veriyorsun şeklinde devam eden sohbetlerimiz, konuşmalarımız oldu. Daha sonra gene bir başka seferinde işte bu ürünlerin üzerinde böyle beyaz bir lekeler de acaba nedir diyerek endişelerini ben onlara açıkladım. Dolayısıyla böyle bir tanışıklığımız oldu. İlerleyen zamanda da Kartal Ekolojik Pazar açılınca Leyla Hanım sağ olsun bir davet de bulundu. Oraya katılabileceğim, Katılmanın, katılmak istedik istemediğimi sordu. E düşündük, oraya katılalım dedik. İlerleyen zamanda işte biraz da sektörde eski e, e, e, ilerleyen zamanda. Feriköy'deki pazarda da yer almanın orada bulunmanın daha doğru olacağını düşündük e, Şimdi böyle devam ediyoruz e, Şu an her iki pazarda da e, sizin ürünlerinizi evet. bulmak mümkün Tabii ama ekolojik pazarların tümünde e, benim ürünlerim e, Bizzat ben olmasam da bulunuyor Bulunuyor e, evet. Peki bir üretici olarak pazar size ne gibi faydalar sağladı? Bu arada ekolojik pazarlar bana öncelikle çok sayıda dost kazandırdı. Aslında şöyle düşünüyorum. Bir pazar yeri sadece ürün satışı satış yeri olarak düşünmemek lazım. Ürün satış yeri değil. Fakat aynı zamanda bir iletişim bir anlamda fikirlerin değişim yeri. Doğrusu bu süreçte ben limon tezgahının her iki tarafında da bulunmaktan daha önce bir tarafındaydım, daha sonra diğer tarafında bulunmaktan dolayı her iki tarafı da anlama fırsatı buldum. Ürünlerimin değerli olduğunu hissettim. E, i̇şin maddi yönünden çok e, doğru iş yaptığımın keyfine vardım. Yani kendim için istediğim iyi bir şeyi başkalarına da ulaştırmanın e, mutluluğunu, e, hazır duydum. Bu şekilde özetleyebilirim. Daha iyi özetlenemezdi herhalde bu pazarın faydaları. Gerçekten daha ilk bölümünde de programı konuştuk. Sadece bir alışveriş yani sadece ürünlerin değiş tokuş edildiği bir yer değil. Aynı zamanda bir dostlukların da kurulduğu bir yer olarak devam ediyor yolculuğuna pazarla. Peki daha genel olarak baktığımızda sizce yüzde yüz ekolojik pazarlar Türkiye'de organik tarım konusunda nasıl bir öneme sahip oldu? Çok çok önemli bir soru. Tabii bu... Buday Derneği'nin öncülüğünde açılan ekolojik pazarlar e, üreticiyle tüketicinin e, önce doğrudan bir buluşma yeri o, o sayıdır. Yani üreticiyle tüketici orada doğrudan... Aracısız olarak buluşuyor. evet. Hı -hı. Bir kere bu organik tanırımın önemli ölçüde teşviki anlamına gelir. Çünkü e, zaten meşakkatli bir süreçtir işte, organik tanırım. Yani diğer e, konvansiyonel ürün üretimine azaran çok daha handikapları olan zorlukları olan mücadele etmeyi sabır etmeyi gerektiren şey. bunun için insanlar çabuk vazgeçme eğilimindeler ısrar etmek için muhakkak ürünün takdir edilmesi lazım ürünün takdir edilmesi öncelikle değerinin bulması değerinin bulunması gerekir Şimdi üretici değerini satar tüketici de üreticiyi bizzat tanır onunla iletişim kur kurar Sorularına cevap bulur, ikna olur. yargılar karşılıklı olarak ortadan kalkması birçok şeyin önünü açıyor zaten. Yani doğrudan temas çok insani bir, bir bir şeydir. Yani o ekolojik pazarda küçük üreticiye belki sistemin çarklarına sıkışmadan yaşamına devam edebilme fırsatı verir. Ama aynı zamanda organik tarımın gelişmesini ve çevreye de katkı sağlamasına yol açar. Yani tartışması bir dış faydası vardır bu şekilde düşünüyorum. Doğru. Bahsettiğimiz gibi aracısız da sadece hani bir e, alışveriş anlamında değil, bir sürü konuda bilgi alışverişinde, oradaki samimiyette de bunu görebiliyoruz. E, çok, çok çok teşekkür ederim. ederiz bugüne kadar olan katkılarınız için hem ekolojik pazarlarımıza hem de e, burada bu programa e, Ahmet Bey e, sizlerle de pazarda görüşmeyi sürdüreceğiz inşallah bu programda da e, ilerleyen zamanlarda size de daha detaylı sohbet etme şansımız olur. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum. E, açık radyo dinleyicilerine de ekolojik pazarlara e, yaşamın e, ayrılmaz bir parçası olarak bakmalarını e, salık veriyorum. Biraz da marifet intifata tabidir. Hem kendilerine sağlıklı çocuklarına, ailelerine sağlıklı ürünler e, sağlamış olurlar. Hem de organik üretimin teşvikine katkıları olur. Herkesi bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz bu çağınız için Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar.